Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tevhid ile ilgili hadis şeriflerdir. Tevhid Allah Teala Mevla'mızı birlemek anlamına geliyor. Ve fiilinden tevhid mastardır. Allahu Teala'yı birlemek. Ve buna kelime-i tevhid de deniyor. Müslim ve bu davadan falan bilirdi Hadis-i Şerif'te. Buri Hazretleri el imanü bir un ve sebune şubeten. İman 70 küsür şube iman. Fehtoluğa bunun en eftali zirvesi üstü nedir? Kavlü La ilahe illallah. Demek ki iman 70 küsür şube. Bu konu daha önce geçmişti. Bunun eftali, en üstünü zirvesi nedir? Kelime-i Tevhid. Yani La ilahe illallah kelimesi İmanın başı, özü, zirvesi temelidir. Kelime tevhid. Tabi yalnız söze söylemek bu detele değil. Anlamı bilmek gerekiyor ve anlamını da kişiye kalbine yerleştirmesi gerekiyor. İkinci aşamaya geçiyoruz. Bunu da Nesra'yı İbn-i Mâh Hazretleri rivayet ediyorlar. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri eftal zikri La ilahe illallah Ve eftali i duayı Elhamdülillah buyuruyor. Eftali zikri zikirlerin eftali. En üstünü demek ki neymiş? Kelime-i Tevhid yine La ilahe illallah bu eftali zikir deniyor bana. Yani zikirlerin eftali en üstünü budur. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ve eftali dua. Duanın da eftali hangisi? Elhamdülillah. Yani Fatih i Şerif'i okumak. Fatih i Şerif bir kişi bunu okudu mu elhamdülillah, o kişi Mevlamıza en güzel duayı yapmış oluyor. Yani bazıları efendim ben dua bilmiyorum diyor. Halbuki bakın fatih Şerif işte. Duaların en üstün Fatih-i Şerif. Yalnız tabi bu kelime-i tevhidi dille söylemek yani bir papağan gibi ya da bir kasetten okunan gibi değil de İnsan bilinçli varlık olduğu için insanın bütün duyguları duyguları da buna ortak olması gerekiyor. Bunu söylerken bu da nasıl olması gerekiyor üç yanlış şerfte bir alisamadetleri. Men kale la ila illallah muhlisan dehale cennet bir <gülüyor> alisamadetir. Menkale, bir kimse söylerse, derse. Neyi derse? La ilahe illallah derse bir kimse. Fakat ne şekilde bunu söyleyecek kişi? Muhlisan halisane. İhlas ile bunu kimse söylerse. Halis, şu anlama geliyor. Mesela halis zeytinyağı. Halis şu. Yani saf, içine başka bir şey karıştırılmamış anlamına geliyor. Demek ki kelime tevhidi söyleyen kişi de Allah'tan başka ilah yok derken, gerçekten buna inanarak bunu söylerse, halisana söylerse, başka bir ilah Rab edinmezse bu kişi buna ilah söylemiş oluyor. Dehalel Cennet. O kimse cennete girdi buyuruyor Peygamber Sahtere. Yani kişi bunu ihlasla söylediği anda o kimse onda cennete girmiş oluyor. O anda öyle kişi bunu söyledi ana kişi öyle demek ki öyle bir ölüm olsa kişi onun yeri cennet oluyor. Ne zaman ama bunu ihlas Halisane söylediği zaman, yani baş ilahi yok, başka rak yok. Mülk Mevlamızın, tasarruf O'nun, hakimiyet O'nun yaratan O Mevlamız sadece. Yani Gerçekten imanın da başı bu, imanın da özü bu ve her şeyin anahtarı da kelime-i tevhid. Ancak ki, ihlasla söylediği zaman. Bir kimse hayatta bunu söyledi. İhlasla söyledi. Yeterli mi? Tabii son nefese kadar kişi bu inancında sabite kalması önemli muhteremler. Çünkü öyle kişi var ki zaman gelir İhlası olur, samimi olur. İşin bir aşk kullanma, da gelişine gelebilir. Hatta insanın evliya bile olabilir bir anda. Kişi o duruma çıkabilir bir anda. Belki işte feyiz gelir, yanar kişi. Ama işin bir de sonu var. Nece evliya Allah korusun? İmanızı bak. Evliya makamına çıkmış. Yani o tatları tatmış. O kişi alemiyle çok şeyleri kişi gördüğü halde İmanı koruyamadan giden olabilmiş. Allah korusun bir imtihanla tabii. Bir imtihan oluyor. İmtihanı takıp kalıyor Allah korusun. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Dörün aşırı geçiyorum. Bunu da Ebu Dağ bizlere rivayet ediyor. Men kâne ahru kelamihi la ilahe illallah. Bir dünyadaki Son kelamı, son sözü bu olursa. Peki insan acaba son nefesinde bunu söylemek nasip olur mu? Söyleyebilir mi? Ne yapma gerekiyor bunun için? İşte bunun için bu kelime-i tevhidi kişi sağlığında çok silmemiz gerekiyor. Hem kalbe yerleşsin, hem beyinde melek haline gelsin, kişi dalga olduğu zamanlar bile işten gelen duyguyla bu söyleyebilsin. Dehale Cenne Yine böyle bir H. Hazretleri. Bir kimse bu dünyadaki son kelamı kelime-tevit olursa, nasip verirse Mevla tabi. E, ölüm bazen aniden de gelebiliyor. De, gelebiliyor. Ne zaman ölüm tabi geleceği belli değil. Kişi normal yatağında ölse bile ölüm sekreat-ı deniyor. Ölüm sarhoşluğu yani. Beyin Ondan muazzam beyin sarsılıyor. Ahciyeler muazzam yanıyor. Ağız kurduğu sarsılıyor. Sar, Kişi şu anda muazzam bir sarsıntıya giriyor. Kişi şu anda ızraflara giriyor. Öyle bir acı ızrap ki ölüm artık Kişi onu kaldıramıyor, çekimiyor yani. Öyle bir acı. Dünyadaki en büyük acı, ölüm acısı. Yalnız bir şehitler bunun dışında kalıyor. Onların ki hafif oluyor. Yani şehit, Allah yolunda ölen kişi gerekse yolda idiyken ölsün. Allah yolunda çalışan kişi o yolda ölürse bazen hele günümüzde trafik kazası olur. Görenler Korkarlar, bakmaya bile korkarlar. Yani beyni akar, içi yarılır, bağırsak dışarı çıkar. Ne derler? Ama ne feci ölmüşlerler. Ama öyle o kişinin farkına almayacak. Yani öyle yapıyor işte. Bu işleği ne yapmamız gerekiyor demek ki kelime-i tevhidi devamlı söylememiz gerekiyor ve aynı zamanda imanı da sürekli tazileme gerekiyor. Beş aşire geçiyorum. Büyük Alemlere Hazretleri Cedidü iman hükmü buyurur Alemlere Hazret Peygamber. Cedidü iman hükmü imanınızı devamlı yenileyin, tazeleyin. Yani tecdid iman deniyor buna. Tecdidi iman deniyor buna. İmanı devamlı yenilemek. Melekler, Nur'dan yaratan varlıklara melekler, yani melekler saf cisim, tek madde yaratılmış melekler. Meleklerde hiç değişim olmaz meleklerde. Her melek yaratıldığı aynı halde sürekli kalır. Aradan milyonlar yıl geçer, melek hep aynı halde kalır. Ama insan, bunun çok ama aksine tersine insan. İnsan, sav cisim değil. İnsan, birleşik cisim insan. Önce şu bedensel yapımızda çeşitli elementler, toprak maddeleri var. Gazlar var, havadaki gazlar var. Sudaki atomlar muhtemeler. Isı var, güneş ısı var. Ayın yıldızların şövaları var. Bedensel yapımızda. Ondan sonra... İç duygularımız var. Gönül gibi, kalp gibi, ruh gibi duygularımız var. Yani insan çok karmaşık yapıda insan, karmaşık yapıda. Zaman gelir, insan kendi kendine çelişki düşer. Kendi kendine insan. İnsan bazen karar veremez, bir şey yapar, neye böyle yaptığını der. İnsan kendi kendine çelişki düşer kişi. İnsan, devamlı değişim halinde kişi. Hatta Havanın değişmesiyle yani insan doğa ile de bağlantılı. Neden? Doğanın bir parçası için tabii Açık havada insan daha başka oluyor. Hava bulut tanımı karardı mı insan başka muhtemelidir. Sonra insanın gençliği başka, orta yaşlığı başka, şuluğu başka, yaşlılığı başka. Yani insan çırkı değişiyor. Ayrıca işimizin nefis var. Bazen o nefsani istek duygular Dev dalgar gibi bedenimizi sarsıyor bunlar. Mesela bir kuvve-i gazabiye kişiye gelir, bedenini tamamen etkisi altına alır kuvve-i gazabiye. Beyin, akıl, göz, kulak, dil tam onun etkisine kalır. İnsan bağırsın, çıvursun, kırsın, döksün işte bütün bedeni. Bazen şehvet kişi teşlim alır, hırs teşlim alır. İnsan sürekli değişimde insan denen var. Onun için insanları cennete bekliyor muhtemeler? Cennete insanları bekliyor. Ne gerekiyor bunun için? Sürekli de imanın yenilenmesi gerekiyor muhtemeler? Gerekiyor. Tabi Peygamberimiz böyle bize buyurmuş, imanını tazeleyin diye, tabi bunun hikmetleri sıraları Yani kimse hale kalmıyor. Peygamberimiz böyle buyurunca sahabelerine, Kıyla dediler denildi ki peygamberimize yani soruldu, Ya Resulallah, Ey Allah'ın Resulü, keyf-i imanında, imanına, imanımızı nasıl yenileyelim, nasıl tazeleyelim? Sahabeler, peygamberimiz soruldu, soruldu peygamberimize. Kale. Yani şöyle cevap verdi, Eksiru min kabli La ilahe illallah. La ilahe illallah kavlinin sözünü iksar edin. Bunu çoğaltın. Bunu çok çok söyleyin bunu. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bununla iman taze cemaatimiz evet taze zaman tazeleniyor. Anlamını bilerek, kalben tasdik ederek huzura söylersek o zaman bununla imanlar tazeleniyor. Hiçbir madde madde aleminde hiçbir madde e, hareketsiz duramaz cemaatimiz. Durgun madde madde aleminde bozulur. Demir mesela e, çalışmayan demir pas biliyorsunuz. Durgun su kokar, üzerine şunlar bunlar bitmeye başlar. Hava bile kirleniyor. Hava esmese değişmez hava bile. Devamlı bir hareket lazım. Denizler dalgalan, çalkalanacak, su akacak, hava hareket edecek. Devamlı bir hareketlilik. Hatta dünyamızda yıldızlar, güneş hep harekette bunlar. Harekette bunlar. İşte insanın da bu doğayla birleşmesi gerekiyor. Bir hareketli gerekiyor, bir canlı gerekiyor, bir yenilenme gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Kelime-i tevhid ile. Kişi bunu söylerken... Öyle yalnız diriçtan değil. Dalgınken, gafletken de değil. Kişi bunu ciddi söyleyecek. La ilahe illallah derken, kişi bir alemi dolaşacak baktığımız. Bunun anlamında da imzal biraz da geniş inşallah. La, Arapçada buna harfi nefi diyor. Yani menfi, olumsuzluk için kullanan bir harfi olmaz da kullanabilir. Yok olarak kullanabiliyor. Çok anlama gelebiliyor. Burada ilah kelime önüne geliyor. La harfi. La harfi cinsinin nefeden la buradaki. Çok anlama gelebiliyor. La ilah deyince hiç ilah yok. Yani ilah cinsi diye ilah yok. Nedir ilah? Yaratan. Yaratıcı, kudres sahibi, yerlerin göklerin sahibi, tasarruf eden. Bunu kişi ki ne abi ki şimdi? Önce kişi kendinden başlıyor. İnsan kendine bakacak. Peki haşa yani insan ilah olabilir mi? E, olamaz tabi muhtemelen. Olamaz. Neden? İlah yaratılmış olmayacak, yaratan olacak. Ama biz yaratıldık. E biz bizler yaratılma aşamasında bunu farkına değildik ama. Elimize değildi. Toprak yedik, meyve olduk, şu olduk, bu olduk, kan olduk, eee hürrem olduk, âl kaldık, dünyaya geldik, bebektik. Büyüten, besleyen kim o Bir insan doğduğu bebek doğduğu anda hatta insan değil. Hayvan türlü bunun daha dahil oluyor. Bir hayvan yavrusu bile doğumda bedene gelenler doğduğu anda otomatikman süt devreye giriyor. Bakın bedenine yapan kim bunu Allah aşkına kim bunu yapan kim? Kişi bakacak kendisine e bunları yapan kim bunlar? İnsan ilah olamıyor. En bilinçli varlık insan. E bakalım. Ne var çevremizde? Ağaçlar, şunlar, bunlar. Dağlar, tepeler, hayvanatları var. Kuşlar var. Onun eli olabilir mi? Olamaz tabi. Yani. Daha yukarı çıkalım. dünya bakalım, ay güneşe bakalım. Her bir yürek'e dönme mecburlar. Evet, güneşin muazzam bir ısı var. Aşırı ısı var güneşte. Ama kendi bunu yapmadık ki. Ona o kudret verildi. Ona o düzen verildi. Güneş de boş değil. O da Allah'ın emri cecaluhu. Kişi böyle yapacak? insan kendinden başlayacak. Bir devran düneye bana. Kişi bir devredecek. La ilahe illallah. Yine kalbe gelecek. Ancak ilah Allah bu. Uluhiyet, rubiyet, yaratıcı ancak velamızdır. İşte insan bunu söylerken böyle gafletsiz bilinçli, huzurla söylediği zamanlar, kalp orada hazır olunca, iman burada yenileniyor, iman burada tazeleniyor. İman burada tazeleniyor. İşte bunu eğer inşallah bunu çok çok söylersek, hatta bir kişi gusülü gereken halde bunu söyleyebiliyor. Yani kişi mesela, evli kişi mesela normalde Yatağını da yattı. Genel gusül gerekti. O anda gusülü alıncaya kadar da kişi bunu yine söyleyebiliyor. Buna izin var. Yoksa Allah korusun söyleyemez. İşimiz zordu. Kişi şu anda ne olacak? Azal geldi o anda işimiz olacak. Bunun için muhtememler yalnız tabi bir tuvalette söylenmez. Yine banyoda söylenmez. Bunun dışında her zaman her yerde, kişi yatağında, oturduğu yerde, işinde, yolda her zaman bunu devam ettir구나. Kişi yat tuınca kadar bunu söyleyebilir. Tabii söylerken ne kadar kişi huzurlu olsa, bilinçli olsa, sayısı az da olsa amaç etkili olur derim ben. kelimi de kalbe çabuk cezbe verir. Yani gibi bir harekettir var bunda. Önce bir nef ediyor, olumsuzluk onlara ispata geliyor, geçiyor. La ilah illallah derken kalbe çabuk cezbe verir, kalbe nur verir. Kalp nurlandır. Peki kalp nurlandırın kişi fark edebilir mi? Eder eder mutlaklardır. O kalpte genişleme başlar işte. Bunu ne diyor bunu Arapça buna, buna? şerhusudur, şerhusudur mutlaklardır. Kalpte genişleme. Yani o kalpte darlık olmaz. Sıkıntı olmaz. Bunalım olmaz. Der. O kalp muazzam genişler o kalp. Öyle. Genişler. Kalp rahatlar. Huzur bulur kalp. Kalp muazzam huzurunu bulur. Tat alma kalp başlar. İşte inşallah elden geldik ve bunu söylemeye devam edelim inşallah cemaatimiz. Altıncı asrıya geçiyorum. Şimdi bir de bir din kardeşimiz ölüm halinde. Acaba ona biz ne yapabiliriz şimdi? Mesela günümüzde çok oluyor muhteremler. Bakıyoruz ki trafik kazası yeni olmuş. Kişi artık ölüm halinde. Ölüm halinde kişi. Bunu gördük. Ya hastaneye gittik bir yere gittik mesela. Hastaneye baktık ki ağır durumda kişi ölüm halinde. Tabi evimizde yakınımız olabilir, komşumuz olabilir. Ne yapmamız gerekiyor? Müslümle sahibi alşefriye diyorlar. Bülalesef maddeleri. Men mate Bir kimse ölse Ve hüviyye Kişi ölse, kişi ölüm anı kişisine bilsek ki, in en layla illallah, bunu kişi bilse, ölüm haline bakmadı hemler. De cennet. Demek ki bir kimse artık ölüm halinde, tabi hepimizin başına gelecek adı cemaatimiz. Ama nasıl gelecek, onu bir Allah tarafı bilir hemizse, bizim tabi gizli o. Demek ki bir kimse Artık öleceğini anladı. Ki şu anda birse ki Allah'tan var, ilah yok. O bizim Rabbimiz. Dehala cenne, o kemisi cennete girecek. Peki biz o ne yapabiliriz? yapabiliriz? Yedinci hasıra geçiyorum. Gülü Aleyhisselam Hazretleri <gülüyor> لَكْنُوا مَوْتَا mevtaküm. لَكْنُوا مَوْتَا كُمْ Buradan mevta ölüm anlamına geliyor da Ölüme yaklaşan kişilere ikinci anlamı da kabirdeki meftaya iki anlamı geliyor bu fakat birinci anlamı daha kuvvetli bunda şimdi kişi artık ölüm halinde az evvel dediğim gibi yolda kaza geçirmiş kişi artık ölüm halinde hastaneye götürüyoruz icam bir canıza bulunduk ama kişi artık ölüm hallerinde hastanede evde ne gerekiyor? Tehlikten buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Lekin-i onlara tehlikin edinir. Tehlikin. Ne de tehlikin bir şeyi yavaş yavaş güzel söyleyip karşı anlatmak buna. Tehlikin. Ne onlara tehlik edelim? en la ilahe illallah buna. Demek ki böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman cemaatimiz yolda yabancı olsun, garip olsun, yakınımız olsun, kim olsun kişiye kişiyi artık ürlü halde gördük mü hemen yana koşalım, yana koşalım. Ona kelime e, şah tevhidi senin başlayalım kendisine. Tehlükü nasıl? Tane tane yavaş yavaş. Kulağın dibine gidelim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed'in Resulullah da bir söylemek gerekiyor. Bakalım, kişinin duran bakalım. Kişi danık kımıldatıp da bunu bir defa söyledi mi, yeterli. Eğer o kişi başka dünya kelimi konuşmazsa, konuşmazsa onun son sözü bu oluyor muhtemelenler. Buna dikkat edelim inşallah. Teala. Şimdi bazıları ne yapıyorlar? Telaşa kapılıyorlar bazıları. Hemen koşuyor, sağa sağa işte annem ölüyor, babam ölüyor, şu oluyor, bu ölüyor. Halbuki ölen kişi kalmak istemiyor. Bak, ölen kişi gürültü istemiyor anda. Kişi ölürken normal bir ölümlerde önce gözdeki görüntü gider dünyadan. Pek dünyaya kişi seçemez artık. Neden? Öbür alemi görebilmesi için. Yani bir kişinin gözleri ölüm halinde dünyayı da normal görse öbür alem göremez. Ruhlar mülte göremez. Bunun için ne yapıyor kişiyi? Kişinin ölmeden daha önce önce gözler perdelme diyor. Artık kişi seçemez. Bakar, bakar, dikkat eder, bakar. Pek tanıyanmaz, seçemez, şey yapamaz. Ama o kişi öbür alemi görmeye başlar. Belekleri görür, Hatta Allah'ın şeytanı görür. Ruhları falan görmeye başlar kişi. Ama kulak, bak kulak bu terimler, en son giden duygu kulaktır. Kişinin görmesi gider, tad duygusu hepsi gider. Hatta dokunma hissi gider kişiden. Ama kişi fark etmez. En son giden duyu nedir? İşitme duygusu bu terimler. En sonu budur, işitme. Benim öyle yapmamış şekilde böylece. Kişi o anda duyar bu terimler. Duyar, kim Tabi komada değilse, bir de normal bir sağır kişi değilse doğuştan değilse, kişi onu duyar. Onun yanına gidip, kulağın dibine gidip de, gürtü yapmadan, öyle teraşa kapılmadan, panik yapmadan, yavaşça yanı başında, La ilahe illallah, ama yavaş böyle. La ilahe illallah, La ilahe illallah, illallah. Muhammed'in Rüsuh'a demek gerekiyor, bakmak da gerekiyor. Kişi bunu söylemediği bir laf, Artık konuşmadı mı? Elhamdülillah. Onun diyen son sözü bu oldu. Femen kâle'inde mevtihi Hadis-i diye Bülalısım Hazretleri Kim ki bunu ölüm anında söylerse bu şekilde. Vecebet lehül cennetü Ona cennet vacip oldu. Peki başta günahları var kişinin ama hepimizin var tabi. Bunu da söylediği kişi, ne olacak? Günahları af olmamış ise, tevbesi gitmiş ise, kişi mahşerde, tabi hesaba çekilecek hepimiz o Çekileceğiz. Günahlarımız çok geldi. Mevla emir verdi. Allah bizi teşvik etti zebanilere. Günahımız çok geldi. Cehenneme atılsak bile, atılsak bile cehenneme, Oradaki sefata kalmayacak teremler? Mutlaka oradan çıkacak, cehennete girecek muhteremler. Yani bir insana Mevla nasip ederse, Allah hep nasip etsin inşallah. Son tevhidim, yani bütün mesele o son nefeste. Son nefeste nasip verirse inşallah. O kişi cehennete kesin girecek. Ama oyalanacak biraz icabında cehennemde. Şu olacak icabında... Ama kişi sonunda cennete girecek mutlaka. O anlama geliyor. Sekizinci aşireye geçiyorum. Bu da bu ehlin yani tevhid ehlinin artık durumunu bize bildiren hadis şerif. Beyakî başarıp bir fiyat ediyor. Buyuru Aleyhisselam Hazretleri Leysenah la ehli lalâh vahşet ediyor. yoktur olmadı. Ala ehli la ilahe illallah la ilahe illallah ehline. Ehil olmak buna mekmele. Ehil olmak. Derler ya ilim ehli işte tıp ilmi ehli şunu ehli bunu ehli. Yani uzmanı anlamına gelebiliyor. Demek ki bir kimse la ilahe illallah ehli olsa, bunu ehil olmuş kişi. Artık bunlar bütünleşmiş kişi. Yatarken bunu söylüyor, otururken bunu söylüyor. Hatta dili söylemese bile kişi her baktığı yerde Allah'ın varlığını seziyor. Onun kudretini görüyor. Kişi artık gafil değil. Yani tefekkürle e, bu şekilde ehil olan kişiler bunlara neye bakarsak baksınlar hep bunların bu tevhidi yaşarlar. <gülüyor> Bir ağaca bakar. E bu ağaç neydi? Bir çekirdekti. Ağaç çekirdekti. Sonra ne oldu? İşte o çekirdek toprağa gömüldü. Üzerine su döküldü, yağmurlar yağdı. O şekilde zaman gelip kocaman bir ağaç oldum. Ama toprak eksilmiyor ama ya. Toprak eksilmiyor. Daha bir örnek vereyim. Bir gün bir muhterem zatın salih kişi merak etmiş. Şöyle düşünüyor. Tarlası varmış, tarlasına bakıyor. Bunların tarlasına karpuz kavur ekerlermiş. Düşünüyor bu kimse. Ben diyor şu kadar yıldır şu tarlama her sene bu kadar karpuz ekiyorum. Benden önce babam etki yıllarca. Ondan önce dedem ekmiş yıllarca buraya, bu tarlaya. Her sene de bu tarladan şu kadar araba trafikte romork. Karpuz kar alınıyor. Bu kadar alınıyor. E aşağı yukarı, en aşağı yüzyılda. Bu toprağın burada bitmesi gerekiyor toprağın. 벌써 çukur göre olması gerekiyor buranın diye böyle. Eksilmesi gerekiyor. Ama eksilmiyor. Peki neden çıkıyor bu karpuzlar? Her sene bu kadar karpuz oluyor tarlada. Aynı toprak gene, aynı seviyede. Eksilmiyor mi de hiç? Kişi merak ediyor. Dart o zaman ocağymış. Kırk oka toprak. dartıyor. diyor, özel tahtamıyla bir saksı yapıyor, kap yapıyor. Kişi bu kırk oka toprağı bu güzel saksıya koymuş. Buna karpuz çirkilerini ekiyor mevzu zamanda. Zaten bu işin ehlilmiş kendisi de. Bunlara bakıyor. Güzel karpuz oluyor toprakta. Karpuzları kesiyor. oluyor. dağıtıyor bunları. Karpuzları 40 okaya geçiyor. Toprağı dağıtıyor. Yeni sonra kırk oka. Eksilmiyor toprakta. O zaman seyirciye kapayla. Ya Rabbi, demek ki toprak bir perdeymiş. Senin kudretinden Ya Rabbi diyor. Perdeymiş. Bunu veren senmişsin Ya Rabbi diyor. Şimdi, ehli, tevhid ehli, tevhid nereye bakarsak baksın demek ki her şeyde Allah'ın kudretini, azametini, onun birliğini görür. Şu aleme baktığımız zamanlar bir denge, düzen vardır. Her şey birbirine bağımlı, Otomotiv makinenin çarkları gibi. Her şey birbirine bağlı. Evet su bu ısı lazım. Bulutlanacak, alınacak, şey olacak, bo olacak, rüzgar, müzger lazım. Her şeyin aynen bir kud azametleri böyle. Bu aleş pek aleş kelime tevit ehline, bunlara. Vahşet yok. Dedim, vahşet, tek başına kalma, korkma, ürperme, çekinme, azap anlamı geliyor. Bunlara vahşet yok Peygamber buyuruyor. Nerede? fii kubûrîm kabirlerinde, mezarlarında. Demek ki bir insan dünyada, eyle tevhid olmuşsa kişi, değil de bunu söylüyor, kalben tasdik ediyor. Tefekkürle, beyinle her şeyde Allah'ın varlığının bir azametini kişi görüyor her şeyde. Yani kul Allah'tan gafil değil. Bir bir zaman işi. Bu gibi insan öldüğü zaman bak ne oluyor? Kabrinde vahşet yok. Yani kabrinde karanlık olmuyor. Kabrinde korkunç olmuyor. Bu kişi kabrinde yalnız kalmayacak. Kabrin dur olacak, dur. Genişleyecek. O kabir genişleyecek, kabrin dur olacak. Cennet olan pencere açılacak. Hatta bu gibi kişiler, kabir konduğu zaman bakacak ki, Ya Rabbi diyecek, ben dünyada ölümden korkardım Ya Rabbi. Tabii kim olsa, ölümden korkardım Ya Rabbi. ''Bu kabirde nasıl yatarım?'' diye çekindirdim ya Rabbi. ''Ne güzelmiş burası ya Rabbi, niye daha önce O kadar güzel o kadar kabir. ''Velâ fî mahşerihim'' Bunlara mahşer de, korku, vahşet olmayacak mahşerde de bunlara. ''Velâ fî menşerihim'' Menşer de dalışta dağılışta. Şimdi, mahşeri iki, bir zamanı, iki dönemi vardır. Haşir neşi deniyor o Haşir kabirden kaldırılıp toplanma mahşerinde. Zaten mahşer isim mekandır. Yani toplama yer anlamına geliyor. Merşer neşir der. Hesap bitten sonra mahşerde artık dağılma başlıyor. Tabii ki fırka var ama. Ferukun fil cennet ve ferukun cehennem der. Hesaplar bitti mi? İki fırka var. Biri ehli cennet fırkası. Ayrılmışlar bence. Ayrıldılar. Kim var elhamdülillah? Bütün peygamber vardı, peygamberler. Sıddıklar, şehitler, evliyalar, salihler böyle. Her biri birinin birinden güzel. Biri birinden nur. Birbirine yansıyor birilerine. Birbirine cezbeleri, açtığı birbirine yansıyor. Artık onunla yanında kalmak eter kişiye. Bunlar ehli cennet. Diğeri Allah korusun, ve Felikun Fisreir Cennem ayrılan ikinci grup. İşte Firavunlar, Nemrutlar, Şeddatlar, şunlar bunlar hep pisliklerler. Dinye aldığından zavallılar. Burada hadis'teki konuşuydu. şuydu. Tevhid ehline kabirlerinde mahşerde, menşerde, menşerde mahşerde, e, mahşerde dağılmada bunlara vahşet korkuyor bunlara. Peygamber şöyle buyuruyor, bakın azı cemaatimiz, ve ki enni enzuru bi ehlillâh ile illallah, Peygamber Peygamber Peygamberler öyle buyuruyor Peygamber sahabelerine, ben şu anda onlara bakıyorum. Burada ki burada buradaki kafar, buna teşbih, yani benzetme anlamına geliyor. Peygamberler öyle buyuruyor, teşbih harfiyle, estağfurullah bir onlara şu anda bakıyor gibiyim. Onları görüyorum. Kimleri? tevhid eline. Ve kada haracu min kuburihem. Şu anlara kabirden katograhnı görüyorum. Allahü Teala peygamberlere hatta Mevlan bazı evliyalara bunlara gösteriyor o Yani kişilerin kabirde toplanması kalkışını gösteriyor. Peygamber yürür. Şu anda ben ev tevhidin Kabirden kalkışlarını görüyorum görüyorum yer du ne Turbe an Ru başlayan toprakları silkiyorlar Kabirden kalkıyorlar tabi başları üstleri topraklı, toz tozlu Böyle başlayan şeyin tozdan siliyorlar Pekala bakıyor bu şekilde Onları kalkmaya görüyorum ve kuuğu ne ve şunu diyorlar kalkanda kabul ehif devihid Elhamdülillahi lizzie bak, Orada Allah şükürler bak. Elhamdülillah, Allah'ım sen olsun. Elizzie ile Allah ki, en sevabı andel hazen, bizden hüzzük giderdi mevlam. Hiç hüzzün yok, korku yok böyle hisseder. Gayet sürülü, sevinç muazzam ve feyzi bir halde kaplan kalkıyorlar. Demek ki baştan toplakları meşhur kiyorlar. Etra bakıp Allah şikidi olar. Kimler bunlar? Tevhid ehli. Tevhid ehli Yani hayattaken her zaman Allah'ın varlığını unutmayanlar. Peki acaba biz de onlara biraz benziyor muyuz az bir şey acaba onlara? Nasıl anlayalım bunu? Elimize bir miyens taşı ölçü var. Namaz. Namaz. Namaz kıyarken kendimize, durumumuza bakalım. Namazı nasıl kılıyoruz acaba namazı? Hiç olmazsa namazda iyi ki Allah hatırlıyor muyuz acaba, değil mi? Yok, namaza giriyoruz ama hatır, kütür Allah'a iber, el bağlı, el, el, el, el biz kalkıyoruz. İçimizde çeşitli problemler çözüyoruz. Kafamızda, beyinde, kalp bunlar var karmaşık bir şekilde bir namaz kılıyoruz. E ne yazık ki onlardan değil Olamamış demekteler. Yani tevhid ehli, tevhid ehli onlar namazın dışında bile Allah'tan gafil olamıyor, Namaz dışında bile onlar olamıyorlar. O harama bakamaz. Neden? Allah görebiliyor ya. Allah'ın huzuruna celleşale. O bunu haram yasaklı mı? Mevlam bunu? Karam bakamız o, yalan söyleyemez, ya yalan söyleyemez, gıybet yapamaz böyle, başını açamaz Allah huzurunda, hele tevhid böyle, hele namazda, hele namazda, onların nedir namaz, üslat üslat, nedir üslat? Aşıkı maşıkı kavuşturan bir olay, ya aşık maşıkına kavuşuyor namazda böyle. Ezan nedir, vakit nedir vakitler? Randevu işte, randevu bak ya. Kul aşık. Allah maşuku. Kul Allah'a aşık. Mevla maşuku. Kul aşık. Kul ne yapıyor? Ah, bir vakit gelse de Mevla'mın şu bize randevu verse de Mevla bize kabrısı huzuruna. Böyle bekliyor aşıklar. Vakit geldi mi ona da bir hal oluyor böyle. Maşkını kavuşacak kişi çünkü bu şekilde. İşte namaz bizlere bir ölçü der. Yani oradakimiz ölçelim inşaatı var orada. Dokuzun açıya geçiyorum azı cemaatimiz. Bir de bu kelime-i tevhidin uzunu var. Tekstonsu okuyoruz. Plan i̇şte Bunun çok daha şeyleri var. Ben daha burada birini, burada şunu okuyacağım inşallah. "Buru peygamber selam ederim. Men kale kim ki darsa söylerse fi dübürü külü salatil fecriye. Bir kimse her gün Sabah namazının fazından sonra şunu okursa söylerse her gün. Demek ki bir kimse sabahın fazını kıldı, selam verdi, Allahu eküselam ve daha demeden demeden kişi bunu okursa. Ve vesan ricdihi kablen yetekelleme. Ayanızı oturmuş namaz yerinde. Ve dünya kelamı konuşmadan önce kişi bunu okursa. Nedir bu? Bir şey gerçi La ilahe illallahü vahdehu la şerikelleh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumid ve hüvalakül şeyin kadir. Bazı böyle geliyor dive hayırlayımı o ayrı. Buradaki bu şekilde geliyor. Bilgimse bunu demek ki her gün sabah namazının farzını kıldıktan sonra Allah'ın menterram okumadan, dünya kerem konuşmadan kişi bunu okursa On kere okusa kişi bunu. Kitab-ı Aşırı hasenleratin bir okurca daha bir okurçunun bu sevabını şimdi de geçiyor burada 10 kere okuması ya o kimseye 10 hasene yazılıyor bakınız bir okumasına 10 kere okudumu tabii ona katıyorsun bunu onu çarpıyorsun bunu 10 hasene yazılıyor bir hasen aşağı 10 sevap ama taban bu yukarısı yok, belli değil, yukarısı böyle. Artı 10, 10, gidiyor, yukarısı gidiyor. Demek ki en aşağı, bir de okumaya buna, kişiye 10 hasene yazılıyor. Ve bu yanlığı, aşçı siyyahetin, o anda kişinin 10 tane günahı, mahrumlu siliniyor. Bir okuşa da. Bir defa okudu bunu, kısa, kısa, bir kere okudu kişi bunu, 10 hasene yazıldı. Sağdaki melek yazıyor ama hoşuna gidiyor. Tabi bu böyle kalem değil muhtemelen herhalde. Yani görüntü yazıyı alıyor böyle. O andan soldaki melek ne yapıyor? 10 tane günahı da siliyor. <gülüyor> Bitmiyor baktı. Artısı var daha nedir? Kişimanda derecesi de 10 kat arttırılıyor. Derece. Yani imanda kıdem Deniyorsun memur oluyor mesela kıdem bu şekilde kişinin böyle kıdeme artıyor bakınız böyle kişiye mariyatta bir seferlikle on derece kişi fırlıyor yukarı çıkıyor ve kiane yemehu zalike küllehu kişi o günü bütün gün bakınız ve kiane zaliyemehu zalike kişi o günün bütün gün fi zemin küllümek ruhün her türlü mektrudan kişi anda korunmuş bir mekana girmiş oluyor. Hız korunan bir yer kale gibi muhkem sağlam bir anlamına geliyor. Kişi o günü kendini böyle sağlam muhkem kale almış oluyor. Neden? Minküllü mekruhin. Mekruh hoşuna gitmeyen her türlü çirkin şeyden kendini korumuş korumaltı almış oluyor. Her şeyden böyle. Yani maddi manevi her türlü zarardan, ziyandan, şundan, bundan, kişiyi korumak altına alıyor. Ve işte müneşi şeytani, kişi o gün şeytanın şerrinden aldatılarını korumuş oluyor. Ya bir de bir seferinde bu. Tabi on sefer söylenince ona katlanıyor bu. Ona katlanıyor bu. Yalnız tabi mühim olanı papağan gibi değil az Yani bunu bilelim acaba. Neden? allah Teala bizleri nasıl yaratmış? Bilinçli yaratmış. Bilinçli mi yaratmış? İşte. Evet, dağ taş Allah zek diyorlar Onlara bilinç yok ama Ondan zekir zekirdi tabi. Bizim Mevla bilinçli yaratmış, bilinçli muhtemeliler. Yalnız dil bize yetersiz oluyor işte. Mutlaka bilinç olma gerekiyor. Peki, bunu anlamı değiştirelim inşallah. Ona bakalım biraz da inşallah. Hatta yine adı şerite var. Azıca başka bir şerite var. Onu geçmemişim zaman Amazonda da. Bir kimse dışarı çıktığı zaman çarşıya, pazara, sokağa kişi çıktığı zamanlar kişi bunu söylerse söylerse o kimseye bin kere bin sabıza bakınız. Elif elf, merre. Bin kere bin. Eskiden tabi en yüksek sayı bin rakamın gösterdi. 10 bin, yüz bin, daha yukarı bin kere bin. Yani milyon. Anlamaya geliyor bakın az cemaatimiz. Yani bir kimse dışarı çıktığı zamanlar, çarşı, pazar çıktığı zamanlar bir insan bunu okursa, okursa bir okuyuşuna bir milyon sevap yazılıyor. Çarşı, pazar. neden? Çünkü genelde çarşı, pazarlar gafet yerleridir. Gafet yerleridir kimi haramda, kimi günah peşinde, kimi hırs peşinde, kimi kandırmada, kimi aldatmada, yani herkese bir koşma, koşuşturma. Bir dünyanın dünya olur çarşı pazarda. Kişi öyle bir ortamda bilinçli olarak bunu okursa, okursa, bir okuyuşuna bin kere bin sevap, el elfü merrah, bir milyon bak sevap mı? Yani elhamdülillah, yani İslam'da böyle çok avantajlı var böyle bir şekilde. Şimdi geçirmiş ya anlamına az cemaatimiz. Öyle tabii kelime tevhid. La ilahe illallah. Yani Allah'tan bakcıyla şahane ilah yok. Şimdi Arapçayı Türkçeyi şiirmede gerçekten bir zorlanma oluyor muhteremler. Şimdi Türkçe, Arapça cümle kurmaları çok farklı oluyor. Arapça önce fiil gelir, sonra öznesi gelir, sonra mefhulü geliyor Arapça'da. Türkçe aksine. Mesela Arapça'da şöyle denir, bir örnek vereyim, Cae Ömer mesela. Önce fiil bak, Cae geldi. Kim geldi? Ömer geldi. Önce fiil, mesela Ketebe kim yazdı? Ondan sonra yapan, fail özne geliyor. Türkçe'nin teçhide ne? Ömer geldi. Mesela gerçekten Arapça bakın bana daha hoş geliyor. Şu bakımdan. Mesela ki, şu Hasan, Hüseyin pek ne olmuş ana? Ben merak ediyor. Arapça'da önce olanı söylüyor. Ya, geldi. Ha Tam kim geldi? Sen gel bakalım. Şimdi burada Arapçası'yı yana Türkçe'ye çok güç bakınız. Önce La ilahe başı burada. La ilahe La yoktur, ilacın ilah yoktur, illa Allah. Türkçe çevirmede ne oluyor bu sefer? Allah'tan başka ilah yok cihali. Önce bakmadanlar. Böyle başlayalım. Ancak uluhiyet, ruhiyet Allah haklı Başka, ister melek olsun, ister peygamber olsun, hepsi yaratımı balıklardır arkadan bunu teykiden vahdehü geliyor. Allah-u Teala Mevlamız bir olduğu halde. Allah bir celaluhu. Burada ne diyor? Birlik. Allah-u Teala'nın işi yok, dengi yok, benzeri yok. O da yaratan, o da ilah. La şerike leh. Onun şerik yok. Nedir şerik? Ortak. Onun ortağı yok. O sene durazı cemaatimiz işte dünya ortaklara bakalım. Ne oluyor ortaklar? En samimi ortaklar bile zaman zaman kavga ediyorlar, çekişiyorlar, menfaat gözetmeye çalışıyorlar, sonra tabi patlat veriyor, koparıyorlar böyle şey. Şu alem, evren, kânat ortak kabul etmiyor ki muhteremler. Her, şeyi söyleme, her şey Allah'ın bilen üstüne her şey bakarlar. Şehid Allah inna billah illahu. Şehid Allah. Allah şahide yok yani. Şuneki la ilah illahu başka ilah yok. Bir denge var değil mi? Bir düzen var Bir düzen var mıdır ya? Haşa yerin Rabbi başka olsa, e, gökteki başka olsa ne olur? E, gökteki Rabbuna kızar, değil mi? O da madem gülubiyet sahibi, ona güç, kuvvet sahibi madem ki alıyor güneşi başka yere götürür. Peki ne oldu? Güneş yerinden kımıldadığı anda dünya hayat bitti. insanlar bütün canlı öldü insanlar canlı. Alem birbirine bağlı bu şey yapar. Denizde, gemiler çarpışıyor denizden Kocaman denize bakın değil mi ya? Yani hadi yol bozu da, şey işte kaçıyor başım yok. Kole denizde, Gemi çarpışıyor. Hele günümüzde radarları da var. Şunları bunlar da var. Gemi çarpışıyor. Uçak çarpışıyor havada. Çarpışma Ama kim biri kaç milyonlar yıldan beri bak dünya dönüyor, ay dönüyor, güneş dönüyor, yıldızlar dönüyorlar. Her biri tam kisinin yörüngesinde bakınız. Küllün fi felekin yes ve hun küllün her biri Fî felekîn, kendi feleğinde, yörüngesinde, yesbihûn, yani yüzü dönüyor. Ne kudeli, ne düzen bakın, ne zamanı. Ne gösteriyor bize bu? Allah'ın birliğinin en kesin kanıtı işte. Şu denge, düzen kanıtı. La şerike leh, onun haşemine şerike, ortağı, denge yok. Lehû mülk, mülk onun. Mülkiyet onun, insandı onun, bedendi onun, hücremiz onun, dünya onun, yerlik onun, mülk onun. Mülkiyet onun. Mülklerin hakim mevlamız, o mülklerin hakim mevlamız. Onun emrinde, onun denim tasarrufunda. İşimizcik hücreleri yaratan, onları diğer yere gönderen mevlam bedenimizde. O Mevla aynı kudetiyle yıldızları da yaratıyor, oturuyor öncesi muhtemelde. İşte mülket onundur muhteremler. Tabi bizler dünyada ne yapıyoruz? İşte evim, işim, gücüm, malım, mülküm diyorum muhteremler. Sonuçta kimsenin bir şey olmadığı anlaşılıyor sonunda kişi yazdım diyor, kıştım diyor, fabrikam diyor şunlarım, bunlarım diye kışına çırpınış, çık kişi. Peki sonuçta ne oluyor kişi? O da en gri fakir gibi bir tek kefene sarılıyor, büzülüyor. O da gemi tahta, iliken kabuta araca biniyor. Mezara giriyor, gidiyor. Onun da mezarı daha büyük değil. Aynı çapta oluyor mezarlar böyle. O da mezarına giriyor. Ne fark ediyor? Mizan üstü biraz değişik olabiliyor. Öbür garibince iki tane paşta tahta oluyor olabiliyor. Biraz da süşlü püşlü ama alttaki müfalesi var mı? Yok. Zarar bakılacak mı Yok. Demek ki mülk Mevla'mızın. Mıdır? Mülkiyet onun. Beden de onun tabi. O halde Allah'ın tahtında mülkünde diyelim yapmakta serbest mi? Tabii serbesttir. İşte o güzel Mevla bizleri hastandırır, sağlık verir, alatır, güldürür, koşturur, oturtur, icabını felç eder, yatırır, diriltir, öldürür. Velehülhamdü, hamdü senada ancak onun hakkıdır, ona masok. Velehü, velehü. Lam, lam tahsis deniyor buna. Haksaten bütün hamdü sena. Onun hakkıdır. Allah'ın hakkıdır. Hamdi sana. Yani övgü, şükür, Allah hakkıdır hali. Efendim falan kişi böyle sebep oldu. Tamam da edilebilir. Ama biz sebep olduk. Yani. Sebep oldu efendim. Yoksa aslında Hamdi sana bella mahsustur. Yaratan o. Mesela şöyle gıdalara baktığımızda, daha baktığımızda Evet kişi gidiyor çarşıya, pazara, markete kişi gidiyor da e, seçip bir şey alıyor biliyor. Ama gıdayı yaratan kim? O gıdaya o güzelliği veren, tadı veren, rengi veren, kokuyu veren kim? Eğer Mevla o gıdalara bu güzel görüntülere, renkleri, tadı vermeseydi ne yapardık? Sonra ne kadar gıdanın tadı olsa bile eğer bizde damak tadı olmasaydı, damak bir tat var, tadamı, laboratuvar, kişi alıyor, kişi bilmediği bir şey alıyor, şöyle bakıyor karşıdan, gözü pek kestirmiyor. Yoksa gitmiyor gözüne bakınca. Nasıl bir şey acaba? Kişi ağzına götürüyor, bak o diyor o sefak. Laboratuvar, hemen kahle yapıyor ağız, tamam bu güzeldi, yara sana diyor, al sen bunu. diyor. Şu Allah'ın güzelliği, kudretin muhtemelen. Böyle i hamdü, Hamdü sena, Allah maşallah. Allah'a mahsudsudur ben şe. İki arkadaş almışlar adı cemaatimiz. Biri hep Allah şükedermiş. Hep. Hep Allah şükedermiş. Biri de buna kızarmış. Ne bu şey, ne bu şükür dermiş. Bir gün buna giderken yolda bir at. O zaman araba yok tabii. At hızlı gidip koşa giderken at. Atın nalından bir taş fırlıyor. Fırlıyor. Bu Allah'a şükreden kişinin yanığına geliyor. Tabi serçe geliyor. Pazite geliyor. Yanığına yarıyor. Kanama başlıyor. Bu kişi hem kanını, kanını sülüyor. Hem de sana çok şükür Rabbim. Sana şükür olsun Rabbim diyor. Yine Allah şükür diyor. İbrahim e artık kızıyor dayanamıyor ya. Bunun şükrü var mı diyor. Baksana diyor. Hiçbir kabahatın suçun yokken diyor. Bak taş yanığına geldi diyor. Kıssana şu korsan arkadan bağır sarsana şuna. Arkadaş ya o taş gözüme görseydi diyor. Gözüm çıkardı diyor. O çizildi geçer gene bu şekilde. Betiren betiri var böyle. Demek ki azı cemaatimiz bazen hoşumuza gitmeyen bir imtihanla karşıladığın zaman bilelim ki daha betire de olabilir olmuş şekilde. Böylece ya Allah şükür gerekiyor. Yuhyi ve yümit yuhyi ve yumit. Yuhyi icra eder, hayat verir. Ancak Allah Yani hayatı veren Allah cihaz Bugün bakının bilim bu kadar uğraşıyor, hayat nedir? Bu kadar uğraşıyor. Burada. Yani hücreyle uğraşılıyor. Hücreye yer alıyor, çekirdeye Buradaki hangi elementi meydana gelmiş, işte protein şu madden şundan bundan gelmiş, bu kadar ince, ince inceleniyor. Fakat hayat nedir bir sır Bunu çözemiyor demler? Çözemeyecekler, neden? Çünkü Allah'a alıyor. Hayatı Allah Hayat bir sır, sır ilahi veren veriyor. Allah Teala dilediği maddeye hayatı verebiliyor demler. Yani Allah katında varlıklar için ayrı yok Allah için verici. Mesela bir avuç toprak elimize biz buna da bir canlı kuş diyelim var böylece. Biri toprak maddeleri, biri canlı kuş. Bize göre tabii toprak ölü maddeler. Kuş bize göre bir canlı varlık. Bize göre ama. Allah için fark etmiyor Yani bir avuç toprakla bir insan onu fark etmiyor. Neden? Allah'a dilediği an Mevlam, ölü maddeyi allah Teala hayat veriyor muhtemeliler. Veriyor. E nasıl görüyor Mevlam bunu? Bir kısa bir örnek yapalım. Aklına kalmasın inşallah. Bunun i̇manla ilgili olduğu için bu konular. Toprak maddeleri yazdı cemaatimiz. Yani bugün deyimli elementler. Öyle maddeler tabii. Bizim açımızdan ama. Öyle maddeler. Biz canlı yukarız bizler. Ne yapıyoruz? Tabii o toprağın üzerine geziyoruz. Toprağın üzerine geziyoruz. Toprağın üzerine oturuyoruz. Çiğniyoruz muhteremler. Hatta yağışlı havada o toprak çamura dönüşüyor. Üstüme sıçarsa kızıyoruz. Elimizi yıkıyoruz ondan böyle. Peki aramda ne fark var muhteremler değil mi? Ne fark var, var böylece. Aslında biz de toprak bir zamanlar muhteremler. Böyle. O zaman dünyada Başka ne vardı bu dünyada? Şu esnaflar başkaydı muhtemelen. O gün memurlar başkaydı. amire başkaydı. Askeri başkaydı. O gün komutanları, kralları, padişahları başkaydı muhtemelen. Başka insanlar vardı böyle. Onlar işte kimi hakim, kimi mahkum. değil mi? Kim hakim olmuş, oturmuş, karşı mahkemeye dikmiş. Hüküm veriyor. Üç sene, 5 sene, altı bakımı zindana. Hüküm veriyor böyle şey. Biri hırs, biri polis olmuş. Polis sizi yakalıyor. Yani kimi alıyor, kimi veriyor esnaf. Tabi hırs işlerinde böyle şey. ile. Ne oldu onlarca cemaatimiz? Bir o zamanlar topraktık. Toprak maddelerinde idik. Onlar bizimle oturuyorlardı. Bizi çiğniyordu onlar böyle. Onlar bize hakir bakıyordu onlar. Onlar insan, bilinçli varlıklar. Biz topraktık. Ne oldu az cemaatimiz? ve öyle onları öldürdü o tamam. Ve gelecek çünkü ya. da öldürdü. Bir sıra bize geldi bakalım. Nasıl oluyor peki? Ve hele yağmur verdi. Muhtemelen. Yağmur. Ama mutlak gök gülecek ama. Hayat buna bağlı derdi. Gö gülecek. Şimşek çakacak. O yağmurda insan yarılacak. Canı yanacak Şimşek çakacak padişah. Elektriklenme olacak. O parçalanacak, parşolanacak, eriyecek. Yağmur ye, ya inerken yağmursura beraber daha çok maddeler karışıyor yağmur suyuna. Çözünü eriyorlar onda bak derim Topraktaki maddeler yani bizler bir yok o zamanlar. Toprak maddesiydik. Gökten gelen suyla yağmurla beraber onlar birleştik. Birleştik. Bize de ne dediler o zaman? Çamur dedi o zaman insanlar bize. Çamur dediler. Ayını soyup üzerine geçtiler bunda. Çamur olduk. Sonra bitki kökleri, emdi biz doktorimler. Bitki kökleri emdi bizleri. En iyisi ne oldu? Bitki köklerinde kimyasal işleme tabi olduk, hücre olduk hücre amcamlar. İnsan değil ama bitki hücresi olduk. Sonra hepimiz başka bir şey dönüştük. Kimimiz elma olduk, kimimiz armut olduk, portakal olduk, muzlu oldu, üzüm kabuz oldu, hepimiz Değişik, farklı meyveler. Tavuk, bitkiler olduk. Hepimiz beliriciler. O aşamadan geçtik ama. Muhtemelen. Geçtik. Peki sonra ne az cemaatimiz? Sonra bizleri sattılar. Pazardan markete Kette sattılar o zamanlar bizi. Ya, karpuz, kavun, tatlı tatlı bağırdılar. Biz onu tezgahataydık o noktada. Fırınca bizi pişirdi. Fırında attı bizi. Pişirdi, ekmek attı bizi. Yoğurdu. Elmaımız oldu. Sattılar bizi. Sonra bizi yediler. Ana babalar, muhtemeler. Yediler bizi. Bizi ısırırlar bunlar. Şendiler. Ama zevk yediler bizi. Yediler. Sonra ne oldu? işte? midi ince bağırsaktan hangileri bedene gerekli? Nasıl bitki kökleri onlara gerekli elementleri nasıl seçip alıyorlar? Bitki kökleri muhtemelen. Heşama bitki kökü böylece. Hatta bazı bitki kökü ne yapar? Bulamayınca gerekeni kuru ağaç burada böylece. Biz köklerimizi seçip aldı gibi ne oldu? İşte mide, bağırsaktan da bizim damarlar ne yaptılar? Gerekenleri seçip aldılar, kana karıştık. İnsan işte kana karışık bir şey. çamur olduk, meyve olduk, kana karıştık. Sonra kandan hücre olduk, hücremiz, hücre, hücre oldu. Derken yürüme hücresine dönüştük özünden. Sonra Allah Teala'nın dilediği bir zamanda işte ana rahminde iki hücreye birleşti teremler, İnsanın temeli orada atılmış oldu. Sonra Mevlam yürüyor. Thümme sebiyle yesereh. Allah'ta dediği zaman Mevlam Mevlam oradan geliştirdi ana karnında. Ne kadar geliştirdi? Dünyadaki yaşamın koşu uyum sadece duruma gelinceye kadar daha önce gelsek yaşayabilir bu hayata. Uyum sağlamayız böyle. Duruma gelince Allah yolu açtı. Dünyaya geldik. Nasıl dünyaya geldik? Ne mal var. Ne mülk var. Ne güç kuvvet var. Acizim, aciz Aciz. Aciz Sonra tabi azlamış kundaklarımız bizi adılar, Kundaklarına sığadılar. rızımı lazım? Ana göğsüden süt fışkırdılar. Bizi bak baktırır Mevlam bu şekilde. Tabi çocukluk, gençlik, şu bu derken insan ne yaptık? Dünyada Öncekiler ne yapmışlar bu dünyada? Nasıl onlar bu dünyada? Biz de diye yayıldık şimdi işte. Kimiz şu oldu, kimimiz bu olduk. Estağfurullah, hakim, mahkum, şunlar, bunu olduk. Dünya yaşıyor bu şekilde. Fakat sonuç ne olacak muhteremler? allah Teala'nın ve yümmit ismi tecel edecek. Ölüm gelecek. Öylece ne yapacağız? Yine bizi or tekrar yıkanacağız muhteremde ölümde. Az iyi Yıkanmıştık. Yeni yıkanacağız. O zaman bizi annemin annemiz kundan sardığı gibi şimdi kefene sarılacağız. Fark bu muhtemel? isim değişiklik var. Işte. Dünyaya gelen çocuk yıkanıyor. Kum sarılıyor. Şimdi ne oluyor? Önce gene kişi yıkanıyor. Kefene sarılıyor. Çocuk eşten tabi beşiğe konurdu. Eş salıncağa konurdu. Şimdi ne oluyor? Önce Beşik sarılacak yerine tabuda konulacak. Tabuda konulacak. Peki ne oldu muhtemeler? düşünen yatıyoruz tabutta. Tav yatıyor tabutta. Tabu. Yatıyoruz böyle. Ne oldu acaba? Neler oldu acaba ya? Daha dün ben çocuktum, bebektim. Daha dün şöyle ana rahmindeydim. Daha önce elimi armuttum. Ben çamurun topraktım ben. Dünyaya geldim, ev, bark, mal Hepsi kaldı işte. Hepsi kaldı. İnsan dünyaya geldiği gibi yine çırılıp çırılıp artık gidiyor muhtemel. İşte Allah Teala Mevlamız hayatı verir, hayatı alan o yüce kudret. Ve Allah Teala Mevlâmız ala şeyin kadir. O yüce Mevla her şeye kadir-i mutlak, kadir kudret, güç. Allah Teala ne dilerse onu yapar. Hiçbir engel çıkmaz karşısına. Eğer bugün dünyada bir insanın hayalleri vardır, programı vardır, hatta devlet büyüklerinin programları vardır, ama en bir karşılarına. Hava koşan dolayı ertelene diyorlar. Hava koşulur. Bir kartifi onu engelleyecek. Ama Yüce Mevla ne dilemişse oluyor. İşte bir kimse demek ki, bu kelime, uzun kelime teyfi adı cemaatimiz sabah Ramazan sonra kişiye on defa bunu söylerse, söylerse, bakın bir söyleyişine, bir söyleyişine, on hasene ölüyor. On günah siliniyor bakın. Derisi on kat artıyor derisi, maneviyat artıyor, yücelik kişi onda. Söylüyor. Oyun kişi, Allah'ın bir korumasına, bir hırza, yani bir kare kişi sırmış oluyor, ona bir zarar gelmiyor. Kişi o gün Allah'ın koruması oluyor, şeytanmış yapamıyor bunu. Lina Kale Fatiha.